اذي مرحبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد A'udhu billahi rahim ve malaikatehu yusallun ve azim bil azim ve allah Teala ve Tekirdes Hazretleri bizlere verdiği bütün imkanları ve nimetleri kendisine ibadet ve taat uğrunda harcamayı bize nasip eylesin. Şükür budur. Şükrün tarifi budur. Nimetlerin taatlerde sarf edilmesi ve nimetlerle günahlara yardım alınmaması.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 çok büyük iş. Faziletleri sonsuz. Bu kadar derslerde anlatıyoruz. Toptan mağfiret var. Hiçbir şey yapmadan bütün ümmet af oluyor cuma gecesine girmekle beraber. Ama tabi ki bu mağfiretler namaz kılanlar hakkındalar. Abdestten namazdan haber olmayanlar bu kadar müjdelerden mahrum olurlar. Tabi sizler özellikle bu cemaatleri seçiyorsunuz. Bu vakitleri efendim, sıhhatinizi, vaktinizi ama Allah da size sıhhat veriyor.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 Sebebiyet verse, beyin de işte burada. Ne ben konuşabilirim, mevzuyu toplayabilirim, ne sen otursan, burada dinlesen bir şey anlayabilirsin yani. E dolayısıyla hangisinden başlayacağız, hangisinden çıkacağız? <Sessizlik> Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. Bu kadar sayısız, sonsuz nimetin şükrü nedir? Elbette mübarek cuma gecesini Allah'ımızın ilim meclisinde geçirmektir. Bundan büyük bir şükür olamaz. Şu kadar nimete. Çünkü şükrün yolunu öğreniyoruz. Yöntemini öğreniyoruz. Şeklini öğreniyoruz. Başka türlü nerede şükür yapacağız? Bilmeden şükür olur mu? Ya Rabbi şükür demekle şükür yerini bulur mu? Bulmaz. O dilin şükrüdür. Ama her uzun şükrü var. Saatlerin, vakitlerin şükrü var. Bunlar Allah yolunda harcanmak için verildi bize. Bunları biz dostlarından bahsederek geçiriyoruz. Birkaç derslerdir böyle Allah'ın güzel hallerinden, sözlerinden bahsediyoruz. İnşallah istifade oluyordur. İstifade oluyordur. Ruhi planda, iç alemde mutlaka bunun etkisi kalır. Bunların bir zamanı gelir. Kimi hemen meyve verir, kimi bir zaman sonra meyve verir. Ama bu cemaatlerde bulunan Mahrum olmaz. Mahrum olmaz. Çünkü buralara gelenler, bu saatlerini bu sohbetlere verenler, Allah'ı tercih edenlerdir. Celle şanuhu. Şan. Allah'ı tercih edenleri de Allah tercih edeceğini, diğer kullara karşı üstün tutacağını, dünyada da ahirette de onlara özel muamele yapacağını, farklı muamele yapacağını vaat ediyor. Allah'ın vaadi, haktır. Tabii ki, sen bile sana ilgi gösterenle senden yüz çevirene aynı muameleyi yapar mısın? Sana hürmet edenle sana değer vermeyene, hakaret edene aynı muameleyi yapar mısın? O halde sizler Allah Teala'nın rızası yolunda uğrunda vakit veren insanlarsınız. Bunun karşılığını mutlaka göreceksiniz. İki cihanda da göreceksiniz. Bunlar boş iş değil. Bu saatler buralara gelmek. Şimdi ...arkadaşlardan birisi geçen gün diyor... ...ya maşallah hocam diyor... cemaatin de var diyor... ...ben de dedim ki Allah Allah... ...niye böyle söylüyor acaba... ...benim oldum olası cemaatim var... ...hiç boş kalmadım... ...elhamdülillah efendi bereket bereketi... ...müşterim bol olacak dedi... ...bir de çocukken destur verdi... ...çıktık... ...yani onun himmetidir, onun kelamdır... ...onun kerametidir hatta... ...çünkü o zaman cemaat bir şey yokken dedi bunu... ...demek ki kayıptan Allah bildirdi ki söyledi bunu... İleride olacak şeye ne derler? Kayıp derler. Allah'a kayıp bildirilir mi? Bildirilir. Peygamberlere mucize olarak, velilere keramet olarak. Bu kerameti hala bugün yaşıyoruz. Nereye gitsek cemaat dolar. Nereye gitsek cemaat dolar. O külliye dağın başıydı. On sene evvel, on beş sene evvel oralarda fazla bile bulunmadığı zamanlar her taraf çamur içerisindeydi. Işıklar da yoktu. Hiçbir şeyler de yoktu. Millet gecenin ikisine üçüne, dördüne kadar dağılamıyordu. O izahımlarda yine oralar doluyordu, taşıyordu. Ha bu şimdi akılla, mantıkla, kıyasla anlaşılacak bir izahı yok. Manevi bir çekim vardır. E, o Allah kullanın kalbine bir sevgi atar. O sevgiyle beraber o çengelle Rabbim çeker. İnsanlar nerelerden toplanırlar? Gelirler. Hiçbir o zamanlar dergimiz yoktu. Radyomuz yoktu. Efendim Bir ilan aracımız yoktu. Gazetelerde de bizden bahsetmez, reklam vermezler. Değil mi? İslami gazetelerde bizi adam yerine koymazlar. Hiç. Bunlarınki hizmet mi derler? Böyle idi. Ama millet hiç haberleşmeden geliyordu. Erzurum'dan 8 otobüs, Tokat'tan bilmem 10 otobüs. Cık. Nereden bunu? Nereden duyuyor? Nereden geliyor? Sen bunu izah edebilir misin? Edemezsin. Onun için elhamdülillah cemaatsiz kalmış değilim ama arkadaşın da Sözüne, e tabi nazar dikkatimi çekti sözü. Dedim, e, niye öyle dedin yav? dedim, maşallah da cemaatim var. E, sohbeti perşembe gecesi yapıyorsun da onun için. E dedim, daha iyi ya mübarek, cuma gecesini seçtik. Biz mübarek saate uyuyoruz, saati vakti kendimize uydurmuyoruz. Bu gece faziletli olduğu için kat kat alalım diye uyanız. Aynı sohbeti yarın da yapabiliriz, dün de yapabilirdik. Ama bu gecenin ihyası cuma gecesine sayılıyor. Bunun Kadir gecesinden eftal olan yönleri var. Şimdi biz bu mübarek geceyi niye boş geçirelim? Faziletine nail olalım diye Perşembe'ye uyuyoruz. Deyince ya dedi ondan demedim dedi. Kurtlar Vadisi varmış da dedi. Hiç cemaat gitmiyormuş dedi. Vay anasın. <gülüyor> Allah Allah dedi. Mer ben de bilmiyorum o Kurtlar Vadisi çakallar teresi diyordum. Onlar bitti zannediyorum ben. Yine başlamış. <gülüyor> bir bizene evvel söylüyordu. Bir iki sene evvel. Şimdi yine o zaman duyuyorduk işte otobüsleri durduruyorlar. Bütün millet yolcular iniyorlar. Bütün memleket duruyor falan. Öyle bir şeyler diyorlardı falan. Ben onları duyduğum zaman aktarıyordum size. Şaka ediyordum. Ama sohbet gecesinde miydi değil miydi bilmiyorum. Yani Perşembe biz o zaman salı yapıyorduk belki. Yani onu şimdi tam kıyas edemiyorum. Ha, o zaman salı yaptığımız için demek bu şekilde denk gelmiyordu. Şimdi diyorlar ya birkaç hoca gönderdik dediler bir yere. İşte işte gençleri toplayacaklar, işte sohbet yapacaklar. Bizden hoca istediler, Biz de cemaatten dedik ki falan kişi sohbet güzel yapıyor. Gönderiyoruz. Perşembe-Cuma bağlayan gecem bu gecedir. Ama dediler hocam kurtlar var desi var. Onun için sohbeti çarşambaya al. Şimdi birçok yerlerde hocaları zorladılar. Sohbeti çarşambaya aldırıyorlar. Ki diziyi kaçırmayalım diyerek de. Halbuki onun kazası da varmış, internetten seyrediliyormuş. <gülüyor> kazası da varmış. Halbuki o sohbetin kazası yok, sohbetin kazası yok, namazın kazası yok. Şimdi adam onu bile bile, yani ben bunu internetten yine de seyredebilirim, bir şey kaçırmıyorum ama önce bilen ben olayım, önce göreyim, sonucu daha önce alayım. E ne var bunda şimdi? Bunu daha önce seyreden cennete daha önce mi girecek? Tabi bilmiyorum içeriğini de bilmiyorum. Hiç de merak ettiğim şeyler de değildir. Vaktim yok. Boş kalsam da seyretmem. Ne işim var? Amma ve lakin şimdi yani hakikaten insanlar dertlerini bilmiyorlar, dermanlarını bilmiyorlar, biz aniden ölebiliriz diye düşünmüyorlar. Efendim ölüm bir anda karşımıza çıkacak yetten hiç bilmeden hiç emaresi yok esamesi okunmadan hastalık belirtisi bile yokken çoğunda pat diye gidiyor artık kıyamet yaklaşmış alametlerinden biri ani ölümlerin çoğalması e bu durumda ya ben aniden gidebilirim şimdi benim ne işim var ya sohbette ölsem ne kadar faziletli olur değil mi dizi seyrederken ölsem neye yarar ya Kahret olur. İnsan bunu düşünmesi lazım. Ben dedim benim cemaatta ben bir eksilme görmüyorum ama ben sadece burayı görüyorum. aşağıyı falan da soruyorum. Dediler bir gevşeklik var. Lan ben de dedim demek bu maraz bizimkilere de vurmuş dedim. Bu hastalıktan nasibi olanlar var. Kambersiz düğün olmaz. Onun için e, ama ben sizi tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Çoğunuzun zaten bazınızın bu taraklarda bezi yok. Ama onunki o kadar sevap değil. Kiminki o kadar sevap? O ikilemde kalıp da dizi mi seyredeyim, sohbete mi gideyim o ikilemi yaşayıp da buraya gelenlerin tercihi daha mübarektir. Öyle mi? Çünkü o bir imtihanı fazla vermiş oluyor. Nefsinin bir istediğine daha set çekmiş oluyor. Onun imtihanı biraz daha mübarektir. Ama adam zaten efendim e, hiç o dizilerle ilgisi yok merağı yok seyretmeyen bir adamsa e, onunki de tabi o bu mübarek saatte buraya da ihya cevabı aynen alır ama orada bir imtihan eksik onun hakkında çünkü onun ilgisini çekmeyen şey ona imtihan olmaz. Öyle mi değil mi? Ama bakıyorsun 70 yaşında adam dizilerle celaka çıkıyor o da maç hastası. Öylesi de var. Onda bir takımı var. O kendi takımına taalluk etti mi? O da ona merak ediyor. Yani allah Teala herkes imtihan ediyor. Tabi herkesi neyle imtihan ediyor? Canının çektiği şeylerle imtihan ediyor. Acaba nefsini mi tercih edeceksin? Canının istediğini mi yapacaksın? Rabbinin istediğini mi yapacaksın? Şimdi siz burada Mevla'nın istediğini yaptınız. Allah mübarek eylesin. Amin. Nazardan muhafaza eylesin. Amin. Sizi de nazar edenler de olur. Çünkü etrafımız öyle adam Allah Allah sen de diziyi ceyretmiyorsun da gidiyorsun soğbete diyen birbirine nazar eden bile olur. Onun için nazardan mahfuz olun. Devam sefat istikametle müşerref kılının. Amin. Amin. Ben de beraber inşallah. Amin. Allah hepimizi bu duada müşterek eylesin. Amin. Rabbim gaflet uykusundan ikaz eylesin. Amin. Şimdi ölsek ahirete ne götürürüz? Orada ne lazım bize? Devamlı bunun tedarikinde olan kullarından eylesin. Amin. Amin. Unutmayalım. Biz öleceğiz. Biz kabre gireceğiz, hemen sorguya muhatap olacağız. Yani hakikaten kabir suali zor bir sualdir. Yani. Hakikaten kabir yalnız bir yerdir yani. Kabir devamlı sesleniyor. ''İnnel arzatunâdi kulleyehu min sem'ine merra'' Şu bastığınız topraklar her gün yetmiş kere nida ediyor. Allah kalp kulaklarımızı uyandırsın, duyursun bak, işittirsin bak. Şu bastığımız topraklar illa mezarlığın toprakları değil bu çiğnediğimiz tüm toprak. Günde 70 kere nidasında Ya beni Adem külü ve şurubu meşteheydum. Fevallahi laakulanna luhumakum ve shuhumukum. Ey Adem oğulları, canınız ne istiyorsa yiyin. Canınız ne istiyorsa için. Ama Allah'a yemin olsun ki sizin etlerinizi de yağlarınızı da ben yiyeceğim. Nasıl süzüyor adamı? Koyuyorsun yüz kilo adamı. Nasıl birkaç ay sonra bir şey yok? Niye? Toprak yedi. Onun için kısmetindir gezdiren yer yerseni, akıbet bir gün olur yer yerseni. Yiyeceğim diyor. Ve o kabir geçtiğimiz mezarlıkların yanından o kabirler bize sesleniyor ve bizim kabrimiz de bize nida diyor. Enebeytül gurbeti Enebeytül vahşeti Ve nebeytüttürab Ve Dud. Ben yalnızlık evim. Ben ıssızlık evim. Ben sessizlik evim. Ben toprak evim. Ben kurtların, yılanların, çiyanların evim. Böcek dolu, akrep dolu, yılan dolu, toprağın altı, haşarak kaynıyor. Seni Rabbin muhafaza edebilir. Onun için sen şimdi ben kabirde nasıl azaptan kurtulurum, Rabbimi nasıl razı ederim, bunun tedarini görmemiz lazım. Bizim mecburi gidilecek bir yer, hiç kimsenin kurtulamayacağı bir yer, onun için kimsenin bu hesabı yapmaması... Yerinde değil. Herkesin mutlaka bunu hesap etmesi lazım. Ama şimdi bakıyorum mezarla da ediyorlar. Mahşerle da ediyorlar. O şovmenler çıkmış mesela. Onlar şimdi bunların şovunu yapıyorlar. Milleti güldürecek. Bir kısmı da beni taklit ediyormuş. Bakıyorlar benim o YouTube'dan atıyorlar ya onlardan dinliyorlar beni. Ondan sonra benim lafımın birini azal çıkarıyor oradan. Tam tiye olmasın yani bunu cübbeliden almış demesinler. Onu oradan çekiyor işte bir laf söylüyor i̇şte benim lafım için söylüyormuş bir tanesi. Meşhur şömen hangi lafım benim var? Diyorum ya musallaya getiriyorlar. İmam cemaate soruyor nasıl bilirsiniz? E camide görmedik ki nasıl bilelim diyorum. Camiyi çıkartmış oradan e görmedik giden devam ediyor. Milleti güldürmek için o lafı kullanıyor. Ben öyle bu başkasından duyacağım ben kendi adıma ibret alırım. Onu şov malzemesi yapıp da başka bir yerde milleti güldüreyim diye kullanmam mesela. O kendisini düşünecek bir defa. İnsan ben de öleceğim o musallaya geleceğim. Ben de camide görüldüğüm yok. Beni nasıl bilecekler acaba? Onu düşünemiyor işte. Ben bunu şov malzemesi olarak nasıl kullanırım, nasıl güldürürüm, nasıl veytik yaparım? Şimdi şovmenler 3-5-10 tane çıkmış türemişler. Güldürücüler ya bunlarda birbirine aralarında rekabetler var. O ona çatıyor, ona atıyor. Bu arada tabii bir tanesi öne çıkmak istiyor. O öne çıkmak isteyen neyle çıkacak? Öbürleri hep fuzuli işlerle. Aynı şeyler, aynı sahada. Ama bu şimdi diyor madem öyle hocayı dinleyeyim de bu ahiret, kabir, mahşer işi biraz daha ilginç. Onun için bana insanlar anlatıyor tabii. Ben bunları hoş dinlediğim, şey ettiğim yok. Birisi anlatıyor bana dün. Diyor ki işte efendim adam anlatıyor kabirden, mahşerden sorgudan, sualden mahşerde işte Bizim millet şöyle sıvışırız, sorudan kaçarız, birbirine öyle çağırır, gel buraya işte falan. Böyle numaralar şöyle, ya bir insan ahireti hafife alır mı? Bir insan mahşer zorgusunu, kabir sualini, alay malzemesi yapar mı? Gülme konusu yapar mı? Güldürme konusu yapar mı? Bunu, buna gülen güldürenden avanak ya, hadi güldüren para alıyor. Bu gülenler ne saçma insanlardır. Ben o kabire gireceğim, hiç kabirden alay olur mu ya? Kabir sorgusunun maskarayı anlayacak nesi var? Efendim ahirette şöyle olur da böyle olur da o ona şöyle yapar, bu buna böyle yapar. Bu ancak insanı düşündürmeli. Ağlatmalı, üzmeli. Efendim Bundan gülen insanlar onun için hani hadis-i şerifte buyuruluyor efendim, en büyük günahlardan birisi mezarlıkta gülmektir. Mezarda gülene Allah Teala lanet eder. Şimdi mezarda gülene niye lanet eder? Sokakta gülene değil de çünkü mezarlık, ahireti düşünme yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuntu neyetüküm an ziyaretil kuburi elâ fezzûruhâ feynâ tuzekkirukumul mevt." Evvelce ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım ama şimdi emrediyorum kabir ziyareti yapın çünkü kabir ziyareti size ölümü hatırlatır buyuruyor. Kabir ziyaretinin meşruiyet hikmeti ölümü hatırlamaktır. Dünya keyiflerinden, lezzetlerinden ve haramlara karşı efendim soğukluk kazanmaktır. E sen bu gayeyi tersine çevirerek mezarlıkta gülünür mü yani? E bu da aynı mezar konusuyla gülen. Kabirdeki suale güldürücü malzemesi yapan. E buna gülen insanlar mahşerde şöyle olur. Çıktık mı kabirden falan. Ben sana şöyle şaka yaparım, sen bana böyle dersin falan. Kim kime ne der? Kim kimi nasıl görür? Kadın mıyım, erkek miyim nasıl fark eder? Zaten çırıl çıplak çıkacaklar. Kimse kimsenin avretine bakmak değil. Cinsiyetini unutmuş. Erkek miyim dişi miyim bilen yok yani. Böyle bir telaş böyle bir dehşet önümüzdeki günlerde yapacağız. Mahşerle ilgili dersleri bir zaman kolluyorum işte. Bir Dabbetülat konusu kaldı. Büyük alametlerden. Zaten o konuyla beraber de kıyametin kopma dersi geliyor artık sonuna yanaştığı için. Onlara da girişeceğiz inşallah. Önümüzdeki derslerde hem e, sağlık açısından, işte boğazımın, nefesimin gücü açısından, hem de e, ortalık açısından biraz bekliyorum bu konular. Evliyaullah'ın dersleri girdi araya diye. Şimdi o derslerde de konuşulacağı üzere. Bundan evvel nice sohbetlerde de geçtiği üzere, konuşulduğu üzere. Efendim, ahiret insanı bütün keyiflerini, zevklerini kabir ahiret nereye kadar? Cennete girene kadar. Ha bu cennete girdikten sonra yaşamak var. Ama cennete girene kadar çok sıkıntı var. Biz bunların... ...henüz hesabını vermiş değiliz. Başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz. Yani biz Allah'ın dinindeki notumuzu biliyor muyuz? Bilmiyoruz ya. Onun için kimsenin emin olacak, gülecek, zevk edecek, keyfe kaçacak bir imkanı yok. Ancak Allah Teala bize bu dersleri nasip ediyor, bu sohbetleri nasip ediyor... E bize ahireti hatırlatıyor, demek bizi sevdiği için, demek bizi seçtiği için bu kadar insanlar arasından bize nasip ediyorsa, inşallah konuşturduğuna göre, dinlettiğine göre bu konuları o noktalarda sıkıntılarımızı açacak inşallah. Madem dünyada bugünü unutmadınız, ahirete hazırlandınız, buyuracak, o da bizi rahmetinden unutmayacak inşallah ama diğerlerine öyle yapmayacak. Ne buyuruyor estağfirullah? Ve kilel yevme nensâkum kemâ nesítüm liqâe yevmikum hâdâ. Siz bu kabire, ölüme, mahşere kavuşacağınız, Rabbinizin huzuruna çıkarılacağınız günü unuttuğunuz gibi bugün biz de rahmetimizi bölüştürürken sizi unutuyoruz denilecek. İnşallah bu bize denmez. Ama bu birilerle denecek. Onların da kim olduğunu şahıs olarak şudur diyemeyiz. Ama yaptıkları işlerden bellidir. Ahirete düşünmeyenler. Ahirete çıkmayı ummayanlar. Ahirete hazırlık yapmayanlar. Bizim buraya gelişimin sebebi nedir? Yani bu toplantıların bütün gayesi nedir? Siz enayi misiniz? Avanak mısınız şimdi? Evinize su mu çıktı? Gidip evinizde çay içemez misiniz? Meyve yemez Niye geliyorsunuz kaç saat geç gidiyorsunuz? Ben ahiret yolcusuyum, bir şeyler kazanayım, ahirete eli cebi boş gitmeyeyim diye geliyorsunuz. Bu şuur meselesidir. Allah şuurunuzu artırsın. Amin. Bizim Diziyle, eğlenceyle, romandan, kültürüyle, ne işimiz var? Cennete girersek inşallah biz boyu rahat ederiz. Ama şimdi biz nereye gideceğimiz de belli değil. İmanla ölü bölmeyeceğimiz de belli değil. Bu korku tarafının ağır basması lazım bizde şimdi. Onun için siz unuttuğunuz gibi bugün de siz unutuldunuz buyurulmaktansa inşallah siz bugünü düşündüğünüz için ne kadar da günahınız olsa bu günleri hesap ettiğiniz için biz de sizi affediyoruz buyurulacak inşallah. Evet. İşte okuduğum ad dersin başında zikrimden yüz çevirenler, vaazımdan yüz çevirenler bunlar Allah'ın vaazıdır burada kimse kendi kafasından bir şey konuşmuyor benim nasihatlerimden, öğütlerimden, vaazlarımdan, zikrimden, Kur'an'ımdan kim yüz çevirirse dünyada dar ve sıkıntılı bir hayat yaşayacak. Ne kadar zengin olursa olsun villası dar gelecek. Köşkü sarayı dar gelecek. Dünyanın bütün imkanları ona dar gelecek. Huzur vermeyeceğim Allah buyuruyor. Bulamazlar. En büyük şöhrete ererler. Huzur bulamazlar. En büyük zengin olurlar. Huzur bulamazlar. En büyük rütbeye gelirler. Huzur bulamazlar. O huzur manevidir. Allah vergisiyle olur. Yerin genişliğiyle adamın içi geniş olmaz. Adam çilehanede işte Evliyaullah daracık yerde her tarafı kapalı. Hava bile girmesin. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri kattesallahu aleyhi ve sellem öyle yapar. İnzivaya çekildiği zaman ufacık bir kapı deliği, baca deliği, cam her tarafı tıkatırdı. Hiç, ne ışık gelsin, ne ses gelsin. Çünkü bunlar Rabbim'den meşgul eder derdi. Ha, o küçücük yerde, o kadar her tarafı tıkatarak, ışık da gelmesini istemeyerek, efendim ses de duymasını istemeyerek, huzur buluyor. Çünkü o Rabbiyle huzur buluyor. Ha, ama şimdi sen daha geniş eve çıktın, huzurun daha da azalır. İcabında, manevi huzuru yoksa demek istiyorum. Evin geniş olmanın zararı var demek istemiyor. Evin geniş olması, evin bereketidir. Müslüman evinin geniş olması efendim mübarek olur. Neden? Misafir ağırlamak için. Tabi misafire de bir oda, birkaç oda hatta birkaç misafir de gelebilir. Bir de haremlik ve selamlık meselesinden, kadın erkek ayrı oturulacağından, bir de misafirler geldi mi kadın erkek ayrı odalarda kalması gerektiğinden, ya da hanımıyla kaldığı zaman da tabi birkaç aile gelse birkaç ayrı oda lazım olduğundan, Ondan sonra mümkünse bir geniş olduğu zaman ses birbirine duyulmayacağından... ...yan odada konuşulan kadının erkeğe söylediği misafirin sesi duymaması açısından... Ha ...bunlar niyet meselesidir. Bir evin zekatı diyor orada misafire bir oda ayrılmasıdır. E şimdi o manada söylemiyorum. O İslam manasında yaşıyorsan geniş evde de huzurun olur... Genişliği de insanların faydasına kullanırsın. Ama bu bereket, bu huzur ancak Allah'ın zikriyle hasıl olan bir huzurdur. Zikrimden yüz çeviren, vaazımdan, nasihatimden kim yüz çevirirse ona dar bir hayat vereceğim. Kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğim. Nehşurû yevmel kıyamet körlük çok zor. Allah ahiret körlüğünden muhafaza edilir. Dünya körlüğünden de muhafaza eylesin. ama neticede körlüğünde sonu var. Ölünce körlük kalmaz. Öldükten sonra körlük kalmaz. Çünkü gözü gören de öldüğü zaman da artık gözü görmez oluyor. Ruh görmeye başlıyor. E ruh, ruhun gözü zaten kör olur mu? Olmaz. Yani ruh görmeye başladığı zaman gavurun ruhu da görecek azapları. Müslümanın ruhu da görecek nimetleri. Eee o da soracak ya Rabbi, ben dünyada çok iyi görüyorken, Galerabili mi ya mahvukat günü basıyor? Niye beni kör olarak haşlettin? Çıkmışsın mahşere, o izdam içerisinde, oradan oraya sürükleniyorsun, itekleniyorsun, görmüyorsun bir şey yani. Bu çok zor, körlük çok zor. Galerkezalik, Mevlânanın cevabında. İşte böyle yaparım sana. Etek ki ayağın sana benim ayetlerim geldi. Kur'an'ım geldi. Vaacilerim geldi. Nasihatlerim geldi. Gelmedi mi? Geldi. Sen ne yaptın? Onları terk ettin. Unuttun. İttin. Köşeye attın. Hiç önem vermedin. Sen ne yaptın? Haberler, reklamlar, diziler, maçlar efendim yemekler, içmekler tamam ben ahiret falan düşünmek lazım değil. Moralimizi bozma yok. Birkaç günlük dünyada şimdi zaten Efendim Yaşımız ilerliyor. Bir de bu arada kabir, ölüm, mahşer. Düşünerekten birkaç günlük hayatın tadını kaçırmayalım. Böyle düşündün değil mi? İşte bugün de böylece unutulacaksın. İşte bu inşallah diyorum. Allah Teala lütfederse. Bu yolda devam eden, vazdan geri kalmayan, sohbetten geri kalmayan, Allah'ın öğütlerinden yüz çevirmeyen sizin gibiler inşallah diyelim hakkında bu darlık meydana gelmeyecek. İnşallah bu körlük meydana gelmeyecek. İnşallah ahirette de sen unuttun sen de unutuluyorsun. Buyurulmayacak inşallah. Unutmadın unutulmuyorsun. Nasip olacak inşallah. Ama işte e, onun için ufak tefek işlerle yolunuzdan geri durmayın. Ufak tefek dünya işlerini Bahane edip de cemaatten geri kalmayın. Şimdi, efendim birkaç kısa daha naklediyorum. Ebu Yezid el-Bestame Hazretlerimizden, roh, inşallah teyzeleri, bereketleri ve şefaatleri, himmetleri üzerimize nasip olur. <gülüyor> evet. Buyuruyor ki, anca nisyanin nefs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 Aşk sevdiğinden başka her şeyi unutturması lazım. Şimdi bunlar bir karıya aşık oldum diyorlar. O sonra daha güzel bir karı görünce hemen ona bakıyorlar. Ulan sen bu karıya aşık olsan öbür karıya bakmazsın ki. Mesela neden? Aşkın tarifi, maşukun dışında her şeyi unutturması lazım. Mesela şimdi hangisi daha güzelse hemen ona geçiyorsun. Ona değiştiriyorsun. Ha ben değiştim aşkımı. Bu, nasıl değiştiyorsun bu aşkını sen? Ha onun için şimdi aşk diye bir mefhum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 Mesela e, uykun kaçan, uykusuz aşk insanı ne yapar? Uykusuz bırakır çünkü düşündürür. E sen Allah'ın aşkıyla evetim ne kadar uykun kaçıyor? Ne zaman Kur'an'ı elime alıyorum o cehende uykum gelmeye başlıyor. Tam tersine başlıyor. Halbuki aşık maşukuyla konuşurken, yani seven sevdiğiyle buluşmuş ve konuşuyor iken uykusu gelir mi? Gelir mi ya? Onun uykusu o anda geldiği anda sahtekardır o e sen şimdi karıyla konuşurken, çocukla konuşurken uykun gelmiyor. Ne zaman Kur'an'ı açıyorsun? Mevla ile konuşmuş oluyorsun. Göya Mevla'ya aşıksın ya. Mevla ile konuşmaya başlayınca iki sayfa çevirdim, üçüncü sayfada gidiyorsun. Nasıl aşık? Azla namazda uyuyacaksın ya. E tabi. E şimdi sabaha kadar uyuyorsun. Onun için Mevla Teala, Davud Aleyhisselam'a vahyettik. Ey Davud! Beni sevdiğini iddia edip de sabaha kadar uyuyanlar yalancıdır. Ahirette kezap, kazip, yalancı sahtekarlardan çıkmayalım yani. Biraz biraz fedakarlık lazım. İnsan, hiç yoksa sabah namazına insan kalksa çıksa cemaate falan bayağı bir kurtarır yani. Ama teheccüde de kalksa Oo, hoca efendi nasıl teheccühü şimdi saat üç buçukta üç buçukta kalksan teheccühü zor yetişiyor ya. Dörtte imsak. E ne yapsın uyuyacağım ben on ikide yattım, üçte kalktım. E ne var? E üç saat uykuyla kalkılır mı? E hiç yatma dahi. E nasıl dayanayım? E haklısın bir şey demiyorum. Ama işte senin bir sevgilin olsa ona hakikaten aşık olsan o da saat üçte geldi deseler sen uyanırsın. O zaman sen Allah'ı sevmiyorsun. Neden? Çünkü Rabbim gecenin üçte ikisi geçende, son üçte birinde ne yapıyor? Birinci kaç semadan tecellilere başlıyor. Daha üçten evvel başlıyor tabi de yani. O son saatler. Helmin, <gülüyor> sahilin. Var mı bir şey isteyen vereyim? Hel min Var mı tevbe eden kabul edeyim? Helmin min Var mı af affedeyim? af Neredesin? Ya.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 Efendim ta dağdan devamlı yazın bile kar getirirlerdi zirveden onu sevenler. İlle soğuk vasiyeti de cenazemi buz gibi suyla yıkayın demişti de Fatih Camisi'nde takır takır buzların üzerinde kıldık mübareğin cenazesini. Tabi sonra götürdüler Erzurum'da bir daha Fethullah Efendi'i kıldırdı. Sonra orada gömdüler. Sonra köylüleri onu çaldılar. Altı ay sonra dediler illa bizim köye götüreceğiz cenazesini. Altı ay sonra nasıl çıktı? Misk kokularıyla çıktı. Tertemiz duruyor.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 Devamlı muhabbet. Allah'ın sevgisiyle okuyorlar, cikletiyorlar. Efendim ya gözler kan çanağına dönmüş. Böyle. hesabı keş gibi yani. Görsen korkuyorsun gece. Neden? Uyku yok. gece kaldımdı yanında. Yan odada kalıyordu. E beni yatırdı biraz. Biraz kalktım bakayım dedim. Baktım böyle ayakta duruyor. Şöyle. Gözler böyle. Allah Allah. E şimdi. ya bunlar...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 bize söylüyor yani, haklım sana söylüyorum ama gelin sen işin. Onun için efendi babamız Hacı Halal Nefendah Zettler, kat Sabahlara kadar namaz kılar, hiç uyumazdı. Oğlu Hali abi rahmetli anlattırdı. Öyle derdi gece yine böyle gür sesli oldu, üçünden bir Allah dedi mi? Ev sallanıyor, herkes uyanıyor diyor. Bazı kere tabi halleri var, dizini döverdi vurdu. İki rekat namaz kılamadım ya derdi. Ömrü namazda geçiyor, ama öyle dizini dövermiş, iki rekat namaz kılamadım.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 İsm-i Azam'ı sordular. Tedler Efendi Hazretleri İsmi Azam Allah'ın en büyük ismi. Allah'ın en büyük ismi ne demek biliyor musun? İdâ du'ye bi'e cevabı, idâ su'yle ata onunla ne istesen kabul olur. Anında görüntü. Hemen kabul olur. Ama i̇sm Azam nedir? Sırdır. Yani şifrelidir. Gizlidir. Şimdi bu İsm-i Azam hangisidir? 40 tane rivayet ben gördüm. Bazı alimler onu zikretmişler. Kimine göre ya hayva kayyumdur, kimine göre ya ader celal ikramdır, kimine göre Allah'tır, kimine göre Hudur. Yani çok la lâ, la lâ, la subhane geri var. Dolu, dolu, dolu. Başka dualar var uzun. İsmi Azam hakkında. Dediler ki, ne dediler İsmi Azam hangisidir? Dedi ki İsmi Azam hangisidir biliyor musun? Onun dediği adı da yoktur, tarifi de yoktur, sınırı da yoktur ya. Kalbini Allah'a için, Allah için arındır, temizle. Kalbinde yani Allah'ın evinde Allah'tan başkasını bırakma. Hangi ismini okursan işte odur diye. Anladın? Öbürü sabah kadar okuyor kalp çiftçisi. İsmi Azam yok. Öbürü bir Allah diyor. İsmi Azam o. Bir Hu diyor. İsmi Azam. Ve adet edemiyor. Kalbiyle zikrediyor. Onun için ah kalp kalp kalp. Ya. Öyle buyururdu. Kalbesi Allahu Dediler ki efendi hazretleri, insanlar alimler vaz ediyorlar. Diyorlar kelime-i şehadet cennetin anahtarıdır. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Evet. Allah bu anahtarla girmeyi nasip etsin Amin. Bak işte burası zikir meclisi olmadı mı şimdi? La ilahe illallah diyorsun ki Şehadet getiriyorsun sana. Bahat-ı şerife okuyorsun. Bir taneci cemaatle olduğu için şimdi burada kaç kişi okuduysa hepsine aynısı yazılıyor. Mesela bin kişi oldu bin kelime-i yazılıyor. Herkese tek tek. Çünkü cemaatle olduğundan. Anladın mı? Ve ne ekber Allah'ın zikri her şeyden büyüktür ama cemaatle yapılırsa büyüklüğüne büyüklük katılır derdi Efendi Hazretleri. Şimdi cemaatle okuduğumuz için kaç kişi var o kadar tevhid herkese tek tek yazılıyor. E sen oturup bin tane la ilahe illallah diyebilir misin şimdi bir dakikada? Bak bir dakikada bin tane kaç kişi varsa o kadar yazıldı. Evet. Kârlarınızı gösteriyorum size. Kazancınızı bilin diye. Bazı kere karavanaya gidiyorsunuz. Ne kazandığınızı da bilmiyorsunuz. Ondan sonra bulacaksınız, Bir dizi göreceksiniz. Gideceksiniz buradan. Uyarıyorum size. Burada kazanç var diyorum size. Evet. Buyurdu ki Sadegu. Doğru söylemişler. Alimler doğru söylemişler. Kelime-i Cennet'in anahtarıdır ama ve lakin, la iftehu'l uh miftah bi gayri mihlak. Evet. Anahtarın dişi olmazsa açmaz dedi. Peki dişi nedir?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 En azından şöyle istifade eder. Ne der? Reklamlara girer. Ben çok güveniyorum adam. Felanca bile bütün emanetlerini bana verir. O bile bir istifade. Ne bakımdan? İtibar. Parayla alınmaz ki. Ya ne anlatıyorsun buna ya sen? Kalpte hainlik olmayacak. Allah'a da hainlik olmayacak. Peygamber'e de hainlik olmayacak. İslam'a hainlik olmayacak. Mürşidine hainlik olmayacak. Alimine, hocana hainlik olmayacak. Yani sen bunun...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 Kendini beğenmesi olmayacak. Hava atması olmayacak. Hiç nefis girmeyecek bu amele. Nefis girmemesi kolay bir şey değil. Bidat da de olmayacak. Ne demek? Sünnete uymayan bir şey bulunmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şey o amele karışmayacak. Burada tabii büyük ilim ister. Dirayet ister. Yani istikamet ister. Yani bizim anahtarlar bu durumda biraz açar gibi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 Ve şöyle hanı Zahid dediler gefendi Hazretleri. Zahid kimdir? Zahid yani esas tarifi nedir? Dünyaya soğuk, dünyaya uzak, süslü elbiseler giymez. Süslü efendim arabalara binmez diyelim efendim işte e, ne yapmaz? E, lezzetli yemekler yemez falan. Öyle anlaşılıyor Zahirde öyle. O tarif et huvel <gülüyor> ile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 Abid kimdir dediler. Abid ibadet eder. Sabaha kadar uyumayan, akşama kadar oruç tutana ne derler? Abid derler. Abidi, ibadet eden. Bak, tarife bak. Hüvellezi yara minnetellâhu aleyhi fil ibadet ekbera minel ibadet. Hatta tugrik ve ibadeteu fil Abid o kimsedir ki ne kadar çok ibadet yaparsa o ibadetlerini görmez. O yaptığı ibadetlerden daha büyük olarak neyi görür?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 Aman kapatın, kapatın. Biz Rabbimizin cemalini müşahede etmek istiyoruz. Bizim ne işimiz var sarayla, köşkten? İşte o bana seni gerek, seni anladım şimdi? Rabi Aküladeviyenin makamlarını anladın mı sen? Yunus Emre'nin makamlarını anladın mı sen? Ne yapayım bir köşkü, sarayı, birkaç ağacı, birkaç hırmağı diyor ya, bunu sen ben desek kafir oluruz. Çünkü bir insan cennetli için ya cennette 3-5 ağaç var, 3-5 dere var, var. Cennette ne dese? Bu kafir olur. Çünkü bu tasavvufi boyutta konuşmadığı için cennete hakaret etmiş olur. Anlıyor musunuz ne diyorum? Güzel anlayın. Ama onların dediği mana ne? E Mevla'nın cemalin yanında cennet ne? Kaç para? Onun için İmam Rabbani Kudüs'e sürru mektubatta bir hadis-i şerif nakleder. İnnelillah Teala cenneten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 Aman ya Rabbi olsun o cennet tamam falan şey yapar o zaman biraz kendine gelirse. Ya o cennette hiç yemek yok mu derdi ya? Böyle huri yok, köşk yok, yemek yok. Ya Allah'ın cemalini, müşahedesini, lezzetini de adam yemek arar mı? Ama şimdi insan onu anlayabilir mi? Ya orada o makam verilirse zaten yemek aramaz ama şimdi akıl almıyor tabii. Cindir. Allah Allah. Yemeksiz nasıl durulacak diyor? Hiç yemek yok mu derdi ya? Yok derdim.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 Öyle makamdayız ki sahabe-i kiram imreniyor bize dedi. Efendimiz Hazreti rüyayı kabul etti. Dinimiz rüyalarla sabit olmaz ama İslam'a uyanları alırız. E peki sahabe-i kiram imreniyor deyince bu seni sahabeden üstü mü oğlum? Bu şerata uymuyor. Sen öyle zannet. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah'ın öyle kulları var ki Peygamber de değiller, şehit de değiller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 İnşallah. Ona göre de birbirine güzel hareketler yapalım. Yumuşak davranalım. O sevgiyi gösterelim. Safta yer verelim. he? Birbirini iteklemeyelim. Ayağına basmayalım. Kapıdan çıkarken iteklemeyelim. De? Nazik olalım. Kibar olalım. Sevgili olalım. Saygılı olalım. Sevgi bunu gerektirir. Öyle mi değilmiş? Bu cemaat örnek olacak. Bu dersler niye yapılıyor burada? Evet. Onun için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 ekon iradeti ve temenni ve şehveti dahiltevi muhabbet-i Rabbi isteği olur, arzusu olur, hatta canının çektiği şehveti de olur. Öyle ya. insan hanımıyla ilenden cinci yapacak, o da İslam'ın emirlerindendir. Bunlar hepsi olur ama bunlar Rabbinin sevgisi ve muhabbeti uğrunda olur. Ne demek? Mevla bana bunu emretti. Mevla bana bunu meşru etti. Mevla bana bunu müsaade etti. Ha.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 Ailenizi muhafaza edin, emretmiyor mu mesele? bunlar neyle olur? Güç kuvvetle olur. Bu neyle olur? Yeyişmekle olur. Ha, sen bir işi yapmadan bu niyeti tutabilirsen, kendi iraden devreden çıkar. Ama maalesef biz yedikten sonra aklımıza geliyor. He? Canımız çektiği için, karnımızda acıkınca bir hırsla beraber yumuluyoruz. Yemek bittikten sonra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 kendime de yapıyorum. Günahkar nefsime ve hepinize bu vaazı yapıyorum. Bu vaazı Ebu Yezid el-Bestami yapıyor. Ariflerin sultanı yapıyor bu vaazı. Bana da yapıyor, sana da yapıyor. Kimin ne kadar nasibi varsa, bu deryadan ne kadar kapla gelen o kadar doldurur gider. Allah dinlediklerimizle amel etmeyin asım benim. Bunlar tabi lafla olacak şeyler de değil. Bu bir yaşam tarzıdır. Bu bir seçim tarzıdır.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 Yokluğunu göstermesin. Amin. Düşmanlarının şerinden muhafaza eylesin. Efendim, düşmanlarını ıslah eylesin. Amin. O tabi ki bedduacı değildir. Ben onun ağzıyla yapıyorum. Yani Yoksa bana kalsa ben Allah belalarını versin diyeceğim ama tabi Efendi Hazretleri öyle bir duaları sevmez. Allah ıslah Amin. eylesin. Amin. Hidayet eylesin. Çünkü Amin. bir kişi daha bu yola girse, Efendim, Efendi Hazretlerimiz memnun olur. Düşmanının bile tövbe etmesinden, Memrin olur. Yani onun usulü bu. Tasavvufun da kaidesi budur. Bu, bu surette Allah feyizlerini, himmetlerini, bereketlerini üzerimizde daim eylesin. İnşallah bir de haftaya çok güzel şeyler var ama önümüzde de efendim sohbetler var. Ancak <gülüyor> vakitler kısıtlıdır. Yani burada iki saat, üç saatte konuşabiliriz ama uygun olmaz. Gecelerinden kısa zamanındayız. Yoksa ben çok da yorulmam. Sevdiğim işten yorulmam. Yani bana zevk verir. Allah için konuşmak bana zevk verir. Ama e, tabii ki bir sınırlı hareket etmekte fayda vardır. Bu itibarla efendim duamızı yapalım. Birkaç iğlanımızı yapalım, duamızı yapalım. İnşallahur Rahman. Şimdi yatsıyı kılmadan çıkmasanız iyi edersiniz. Çünkü yarı geceye kadar ibadet sevabı alırsınız. Cuma gecesi cemaatle kıldığınız için. Cemaatimizden Muzaffer abimiz vefat etti. Radyoda da ilan ettim Allah rahmet etsin. Mübarek adamız. Beni Taabalı kesirlere götürdü. Köylerine götürdü. Sohbet ettirdi. Köyde topladı milleti mesela. Ben o zamanlar gidiyordum. vaktimde oluyordu. Sağlığım da şahitti. Ama tabii Allah için efendim, cemaati bırakmamış kardeşimiz. Buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ennemu hamdû ve rasûl. Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Bizimle tanıştığından onu memnun eyle ya. Ne yetmişim etmişim de ya Rabbi senin yolunda zikreden kullarınla tanışmışım diye sevinmesini nasip eyle Cuma gecesinde. Amin. Biz böyle tanışlarımızı unutmuyoruz. Tanımadıklarımıza da katıyoruz. Bir kere bile cemaatimize gelen ve şimdi kabirde yatıp hediye beklenen ruhuna buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en nem hamd ve Bu hediyemizi Rabbim İsa'l Şimdi Allah Teala bizim cemaatimizde dünyanın nerelerinde? Ben vaaz etmişim. Viyana'dan tut, Singapur'a kadar vaaz etmişim. Dünyanın her tarafına gitmişiz, vaaz etmişiz. Oralara kimler gelmiş? Benim bunları saymam mümkün mü? Benim bunları tanımam mümkün mü? Belki ben milyonlara ulaşmışım. Böyle tek et tek, yüz yüze. Kaseti demiyorum. Milyonlar diyorum bunu da yalan boşuna konuşmuyorum. Bir kere de elli bin, yüz bin kişi konuştuğumuz var. Ha şimdi, bunların hepsini Allah Teala... Ölümüler, dirimiler, kabirde midiler neredeler biliyor musun? Biliyorum. Mezarları nerede biliyor musun? Biliyoruz. Biz de diyoruz ki bir kere sohbetimize senin rızan için gelen, bizi senin rızan için bir, bir kere efendim gelen, seven kişilere de bu şahitleri ulaştır diyoruz. E o kadar adama bu bir şahadetten ne olacak? Sen öyle zannet. Kapışırlar. Bir kelime işahadedin o kadar sevabı var ki. Dağlar gibi rahmetler şimdi kabirlere dağıtılıyor. Sizin bunu görmenize hücum yok. Ben de görmüş değilim. Ama biz okuduğumuz kitaplar ayet ve hadisler bize bunu söylüyor. Bu okunan şehadetler bir kelime-i şehadet yedi kat göklerden ve yerlerden ve arasındakilerden daha ağır geldiği sahih hadiste sabit. Yedi kat gökler yerler tonaj olarak ve arasındakiler ne gelir? Bir şehadet mizanda daha ağır gelir. E o kadar ağırlığı da dağıtsak hepsine fayda verir yani. Ya bunu Allah dağıtıyor bu sevapları. Bu bizim işimiz değil. Evet. Ama devam sebat istikamede edilirse tabi bir kere gelmeye benzemez. O zaman fazileti fazla kat kat artar. Hatta o da çevresindekilere şefaat edecek kadar maneviyat kazanabilir. Yattığı bir mezarlıktaki diğer günahkarlara bile onun hediyeleri ulaşır. Çünkü ona gelen onun bu yoldaki irtibatından dolayı ona gelen bol hediyelerden o da civarındaki Müslüman ölenlere Dağıtacak kadar yetki de verilebilir bazı dostlara. Onun için sizler inşallah çevrenize şefaat edebilecek derecede kazanmanız nasip olur inşallah. Ben de size bağışlanırım inşallah. E amin inşallah. Evet. Şimdi. Sohbetler internet sitesine konuluyor. Bak açamadık dediniz. E açıldı diye siz açamadınız o zaman da. Cübbeli P'li yazdınız. P'li yazarsan açmaz. Doğrusu cübbelidir. iki B'li. Fakat millet onu bilmiyor. Tabi P'li yazıyor. 2 P'li. Bir U'la yazılacak. Ü'yle yazsa falan bu gibi şeyler var. Efendim ondan dolayı doğru açarsanız açılır. Şimdi Anadolu gerçeklikteki sohbet yaptık. Onu da koyacaklardı. Bursa'da sohbet yapıldı. Onu da koyacaklar şimdi. Bursa sohbetine siz gelemediniz. Ne güzel sohbet oluyor. Onu da koyacaklar. Bütün bu nereye gidecek o sohbetler devamlı hafta içi konacak inşallah. Yani arkadaşlar seri çalışıyor ama bu işler kolay değil. Bunun hazırlanması var, o çektiği gibi koyulmuyor. E, ne diyorsunuz ona? Nakiller var. E, çeviri yapması lazım. Cihaz, o kamera onu hemen veremez. İşler görecek. Falan benim anlamadığım işler. Sizin daha çok anladığınız işler. İnşallah millete duyurun. Cübbeli Ahmet Hoca .tv olarak hizmet devam etsin. 24 saat sohbet olsun. Dünyanın neresinde açan dinlemek nasip olsun inşallah. Bu da büyük bir hizmettir. Çünkü çoğu insan buraya gelemiyor. Siz de buna aracı olun. İnşallah. Ebu el Ansari kitabını size gösterdik. Aldınız mı bilmiyorum. Okudunuz mu bilmiyorum. efendim. Ama benim elime geçseydi, yani tercüme eden ben olmasaydım, efendim hemen ben bunu ne yapardım? O gece bitmesi lazımdı. Ben sabah namazından evvel bunu bitirmeden uyuyamazdım. Çünkü neden? Ebu el Ansari herhangi bir sahabi Değil. Bizim özel şefaat beklediğimiz bir insan aramızın iyi olmasında fayda var. Bu da neye bağlı? Tanımamıza bağlı. Şimdi bu kadar ilimle hazırlandı bu kitap. Bu kadar eserlerden istifade edildi ama bunun sırrını size anlatıyorum. Hacı Cemal Efendi, Cemal Öğüt Hoca Efendi, meşhur vaiz İstanbul vaizlerinden. Dedem onun cübbesini tutardı o zaman. Efendi Hazreti İstanbul'a yeni geldiği zaman onlar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 Allah rahmet eylesin. Çok mübarek bir alim idi. İstiklal savaşında da, İstiklal savaşında çok büyük faaliyetler yapıp, tulumbacılarla ve vesair silahlar taşıyıp, Bu memleketin istiklalinde çok büyük hizmeti geçmiş bir büyüğümüz. Hacı Cemal Efendi Hazretleri. Allah rahmet eylesin. Biz tebliğciyiz, duyurucuyuz. Allah bize destede tesirlenmek, amel etmek, Gereğine göre hareket etmek, hayatımızı tanzim etmek, Ahiret yolculuğuna hazırlanmak suretiyle tedarik gören kullarına, İlhak eylesin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd etmek olsun. Ve ahiru da'vâna anil rabbil alemin. Ve sallallâhu a'lâ muhammedin ve alâlihâni ve sahbiyyussellem ve teslimin kethîrâ. Velhamdü rabbil Özellikle vatanımızın müdafası uğrunda, bayrağımızın müdafası uğrunda, namuslarımızın muhafazası uğrunda, şehit düşen Mehmetçiklerimiz, askerlerimizin ee, ruhları için. El Fatiha. İçibar haber.